Ve قال <الْعظيم> Yüzleri nuru iman ile münevver, gönülleri aşkullah ve muhabbetullah ve muhabbeti Rasulullah ile tezyin olup imanları kemale eren Kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar. Bu ayet-i kerimede dal bir işareti hile, ibaretçi mağlup, ile dört halifeyi allah Teala Hazretleri işaret etmekte. Onları ve lezine şu kimseleri kim ve Resulullah ile beraberdiler. Ebu Bekir-i Sıddik radıyallahu anh eş-şiddah olan kuffar ve böyle bıraktılar. Radiyallahu anh. Ruhumao ve بينهم Osman bin Affan, Zinurain. Radiyallahu anh. Grupya ans şudan yaptuğu nefalla minallah ve ridvana. Haydar Karar, Sakî Kebsir Fatih Haydar olan Ali ibn Abi Talib. Radiyallahu anh, zebanullah Teala aleyh mecmayın hazratına işaret bağlar. E dolayısıyla kanbi hazretlerinin tefsiri böyle göstermekte. Öyle gösterilmekle sonra bu sıfatlara her kim malik olduysa o kimseler dünyada ve ahirette Resulullah ile beraber olurlar. Ve beraberdir. Kim ki Resulullah'a iman etti? Yani o kelime-i tayyib-i münce-i ki cennetin miftahıdır. Cehennemi kitler. Nedir o? La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Bu miftah-i cennet misbah iman Alamet-i iman ve imanın tam kendisi cennetin sekiz kapısını açtığı gibi cehennemin yedi derkesini kitler de kilitler. Her kim ki bu sözü lisan ile ikrar, kalbiyle tasdik eder, o mümindir. Mümindir, imanın kemali de Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem ve ma erselnâke illâ rahmetelil âlemîn olan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 muhabbetullah lisanında İsmullah, her meşru içinde sakın Allah'ın meşru olmadığı işlerde besmeleyi kullan, kullananlar dinden dışarı çıkarlar bazı kavadayılar var kahramanlar Allah'ın menhiyatında kasten besmele çekiyorlar meşru olan mesmelerden gayri şeylerde besmele çekilirse insan dinden çıkar meşru olan şeylerde besmeleyi çekilir bu kadar söyledik, anlayana. Lisanında İsmullah. Kiminki lisanı İsmullah ile tezyin olmuştur, süslenmiştir. O dil artık hak söyler, hakkı tavsiye eder. Ki Cenab-ı Allah Suriye Asır'da bunu beyan etmiştir. İnellezine aminu ve aminu saati ve tevasav hak ve tevasav bil sabır. Kimin lisanı, dikkat et, kimin lisanı zikrullah ile süslendiyse,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 50 bariga ı ehadiyeti açtığı vakıtta Allah-u ve hakkında hidayet dilemek. Yapıyor musun bunları evladın hakkında, komşun hakkında, kız kardeşin hakkında, enişten hakkında? Dua edeceksin. Hak'tan hidayet dileyeceksin. Yudillü men yaşa ve yehdi men yaşa. Allah Celle Celaluhu dilediğini dalalette Allah Bırakır, dilediğini de hidayete götürür. Ya لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِمُ مَنْ يَشَاءُ Dilediğini affeder, dilediğini azap eder. Mülk onundur. Sen de onunsun, ben de onunum. Cennet de onun, cehennem de onun. Her şey onun. Ondan başka bir şey yok. فَيِزَا اَرَادَ شَيْءٍ اَنْ يَكُورِ لِهُ كُمْ O bir şeyi mirad mi? Ol der. O şey derhal olur. Hiç ona karşı asi olan bir şey yoktur. Yalnız insanoğullarına muakkat bir zaman için iradeleri kendi ellerine vermiş bırakmışlardır. Hemen şaati eliyumin, hemen şaif eliyekur. İsteyen devr olsun, isteyen mümin olsun denilmiştir. Sonra hesap verilecektir. Hatta içmiş olduğun bir bardak suyun dahi hesabı senden ve benden sorulacaktır. Yani çocuğunu Allah'a götürmedinse, çocuğuna Allah kokusu koklatmadınsa, çocuğunu Allah vasiye boya, sıbatullah ile boyamadınsa Allah boyasıyla Resul-i Ekrem'in muhabbetini onun kalbine vermedilse, peygamberi tanıtmadınsa, Kitabullah'ı ı Allah'ı göstermedilse, boynundadır. Hesabını sen vereceksin. Hatta bir bardak yaz gününde içmiş olduğun bir bardak soğuk suyun, kış gününde içmiş olduğun bir bardak sıcak çayın, hesabını Allah seninle ve soracaktır. Allah. Estaizu billah. El-hakimü tekâsıru hatta zürtünün ve kabir, <gülüyor> kella sefete alemûnesum ve kella sefete alemûn. Kelalet edin, anin Allah o günde nimetlerden soracak. Nimetlerin başı, nimetlerin büyüğü, en büyük nimet Hazreti Muhammed'dir. <gülüyor> İslamdır, Kur'an'dır. Ebla olmak kısa olur senden ve benden. başına al. Yüz bin sene Allah'a secde etsen, Allah'ın secde edilince, delince bir kere baktığın vakitte semayı görmenin. Gözünle de kere semayı görmenin hesabını Allah vermiş olmazsın. Nerede İslam'ın nimetinin şükrünü iyi eda edeceksin? Onun için gecelere gündüzde ihdina sıratal müstakim ya hadi. İhdina sıratal ya hadi. İhdina sıratal müstakim ya hadi ve ya, ya Rabbi bizi hidayetinden ayırma ya Rabbi. Daima isteyeceksin bunu. Çünkü buradan gitten sonra artık pişmanlık fayda vermez. Birçok adam elini ısırır. Birçok adam sakalını yolar ama işten geçmiştir. Kuş yuvasından uçmuştur. Cıvandakine dua ile onlara hidayete davet et. Tatlı söz söyle. Allahü Subhane ve Teala Hazretleri bize emri, emri Muhammedi'yi, Resul-i Ekrem'e, emri fervan buyurduğu Ve sallallahu aleyhi ve selleme ve alihi ve evlâdihi ve esvâcih ve eshâbih Estaizu billâh, üdü ila sebi'li rabbike bil hikmeti vel meûzetle hasanetli ve câhidifü mülletiyye ahsen Güzel sözlerle onlara dine davet et Habibi Muhammed. Emir Resul-i Ekrem'e ve bize şumurlu olarak biz de öyle. Daima tatlı sözlerle. Seni taşlasalar dahi gene tatlı sözlerle Allah'a çağıracaksın. Taşa taş atmayacaksın. Seni taşlasalar dahi gene Allah'a çağıracaksın tatlı yüzle, tatlı sözle. Acaba anlatabildik mi? Fakat İslam'da yumra yumruk vardır ama yedi yumruktan ziyade yumruk vurursam zalim olursun sonra ve malı zaliminin ensar Allah zalimlerin yardımcısı değildir. Ene rabbuke min alad ya Allah ona biber, Hazreti Musa Kerimullah'a gönderdi. Dedi ki: "İse ba ila firavn ennahu taba Ya Musa ya Harun gidin firavun tuyaneti asi oldu. Onu ne yapınız? Yumuşak sözlerle hakka barıdal edersiniz." diyor. Ve dua ediniz daima. Kötülere dua ediniz. Dua dinin direğidir Kainatın imadıdır. İbadetlerin özüdür dua. Kapıyı çaldıra çaldıra bir gün kapıyı açarlar. Allah haydır. Allah Allah haydır. Allah haydır. Senin duana icabet edecektir mütevah. Ödü o nise kim buyurmuştur. Çala çala bir gün kapıyı açtıracaksın. İşte misalimi verelim. Sagidin Amir Eylül Hatta Hazretleri İslam'ın evvel gayetle şiddetli İslam'a karşı düşmandı. Müthiş. Kölelerinden bazıları ne kadar çok döverdi ki İslam oldu diye. Ölüsünü eline alırlardı yani. <gülüyor> Bildiğimiz Hazreti Ömer. Sonra İslam olunca ismi resul Ekrem'le beraber bak oraya asıldı. İsmi öyle asıldı yükseklere Cismi ve zatı da Resul-i Ekrem'le beraber oldu. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Elmer <gülüyor> umu amen ehabbe. Resul-i Ekrem böyle buyurdu. karın bir Biyy aleyhissalatü Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hem isimleri öyle yazıldı, hem de zatı Resul-i birleşti. Resul-i Ekrem'i seveceksin. İmanın kemali oradadır. Eshabını, ensarını, ehl-i beytini, Resul-i Ekrem'i sevenleri Allah Resulü'nü sevener mi seveceksin? Seveni sevmek, sevdiğini sevmektir. Allah. Resulü rekem gece günü dua ederdi. Derdi ki ya Rabbi, ya Rabbi biliyorsun halimi iki ebel hakemden birisiyle İslam'ı teyit eyle. İkisinden birine İslam nasip et derdi, dua ederdi. Kıza kereceğim, hava sıcak sizi yormayalım. Maafi müminler, burada terleyenler ahireti terlemez. diniyor Dinliyor musun? Burada hak için terleyenler ahirette terlemez. Burada Allah'tan korkanlar ahirette Allah korkutmaz. Burada haktan korkmayarak gülenleri orada Allah çok ağlatır. Kabirde bile. Burada Allah korkusuyla ağlayanlar orada ağlamayacak güleceklerdir. Çünkü Allah'ın vaadi vardır. Allah vaadinden hulfetmez. Ela in evliha Allah la hazir aleyhim la Ey Allah'ın velileri Sizler rakitlarınıza mahzul olmayınız. Gittiğiniz korkmayınız diyor allah Teala Hazretleri. Müjde var. Elhamdülillah. Ya Rabbi bizi Muhammedi getirdin. Muhammed'i yaşat. Ve Muhammed'i öldür. Mümin olarak öldür. Salihleri ilhak eyle. Tevfana müslüme meleklâ ya Rabbi. Sonra bir gün Mekke'de toplanmışlar. kifar Hakisar. Resul-i Ekrem'in vücudunu kaldırmak istiyorlar hala devam ediyor. Resul-i Ekrem'in vücudunu kaldırmak için uğraşıyorlar. Hala devam ediyor. Orada bitmedi iş yani. Di kıyamet gününe kadar devam edecek bu. Yani buradaki mana şimdi orada peygamberin vücudunu kaldırarak İslam'ı kaldırmak istiyorlardı. Şimdi burada İslam'ı kaldırmak istiyorlar. Vücudu Muhammed'i yok. Yaymış İslam peygamber gitmiş. Şimdi İslam'ı kaldırmak istiyorlar. İş güçleşti. Önüne bak diyor ki onlar diyorlar nur-i imanı Söndürmek için üflüyorlar. Lütfâ-ı nurallâhi bi-efvâhim vallâhu yutîm-i nurâhu ve le Nuru üflüyorlar. Söndürmek için Allah parlattı. Yücertti. hala uğraşıyorlar. O uğraşın bakalım. Allah'la muharebe eden kendi mağlubu olacak. Allah galiptir. Kim Allah'la harb ederse Nemrut gibi mağlub oldu sonra. Hem de sivrisine. Toplanmışlar. Kim yapar bu işi, bu kahramanlığı, kim gösterir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kesildiğini ortadan kaldıracak. Kim var böyle? Ömer demişler. Belalı bir adam kavmin içerisinde. Herkes bütün gözler ona dikilmiş. Ömer demişler. Tabi kabadayı adam kahrana adam ben diyen adam benim bir adam sözü geri alamamış. Mecburen kabul etmiş. Sakın benim deme. Kim benim derse onu berdar ederler dinde. O benlik Allah'a mahsustur. İnni enallahu la ilahe illahu. Ona mahsustur o benlik. Sana değil. Sana tevazu düşer. Sen neden halk olundun Bir kateremeni'den. Sonra ana rahminde hayız kanıyla yuvruldun. Sonra bu dünyaya geldin bir sineğin malumiydin, zebuniydin. Kara sineğin, sivrisineğin. Ondan kendini kurtaramıyordun. Daha küçüklere var ama söylemiyorum onları. Gözü göz için söylüyorum bu. Sonra büyüdün, öldün, kokuacaksın sonra. Ben beni ortadan kaldırsın sen beni dinle. İyi götürmez canım. Tevazu iyidir. Her kim bir tevazıydı, Rafaullah, Allah'ın Rəfetti kaldırdı. Kim bu bir oldu, Allah'ın umurunu yere sürttü. Ömer giydi kılıçlarını, kılıcını taktı, bayını şey dürhünü, beline kılıcını taktı. Ne tarafa oturuyor Muhammed? Dediler şu mahallede gösterdi. O tarafa doğru yürüdü. Diyorduk bir zaten askerli olacak ya. Allah'ın böyle işleri vardır bazen. Burada bir ince şey söyleyeceğim size. Çok iyi dinlerseniz çok iyi olur. Anlatabilirsem ben ben memnun olacağım. Bazı günah işlemek ister. Günah işleyeceği vakitte önüne bir mani çıkar onun. Yapamaz o günü abi. Mani çıkar yani bir şey olur. Sevinsin o adam. O adam bayram göbek atsın. Allah'ın sevdiği kuldur o.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 Pür hiddet. Dedi dinimizi yalanlayan, putlarımızı tekziği eden Muhammed'i kesmeye gidiyorum. Ooo sen büyük bir iş üzerine almışsın. Sen o, o, o dağa pek tırmanamazsın. Sen oraya gitmeden gitti de enişteninden adını kes dedi. Niçin? Zira onlar Muhammedi yolda Müslüman oldular dedi. Yalan söylüyorsun dedi. E, yalan söylüyorum Kellen burada dedi ya dedi. Git bak. E, ne hastası bileceğim? Bir hayvan kes. Önlerine koy. Senin kestiğini onlar yemez. Sen çünkü mürdarsın, Müşriksin, mürdarsın. Senin kestiğini yemez. Hazreti Ömer o tarafa döndü gitti evlerine. Sure-i nazil olmuş. Resul-i Ekrem nazilun ayetleri bazı eshapla gizli gizli evlere gönderir onları talim ettirir. Gizli olarak. Bize büyük büyük ibretler vardır. Efemiz'in yaptığı şeylerde. Kim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini tutar, onun yolundan yürür, onun ayatı, ayaklarının attığı yere ayaklarını atar, o adam felaha ve necata, cennete, rizaya, ridvana nail olur. Bitti, o kadar. Kim ki Muhammed Aleyhisselam'ı bıraktı, o halaka mahkumdur gargulur o. Peygamber keseyfinet-i nuh, nuhun gemisi gibidir. Kim peygamberi tutunursa necat, kim bırakırsa garak, olur Okutuyordu, Ömer'in geldiğini görünce kapattılar, dolabın içine kitlediler ona, içeri girdi. Oradan bir hayvan kestiler, bir efendim, bir oğlak. Şunu kızartın bana dedi. Kızarttılar. <gülüyor> Yiyelim beraber dedi. Dediler, hafif olsun sizin bizim karnımız tok dediler. Yiyeceksiniz dedi. Biz yemeyiz dediler. Niye yemiyorsun? Karnımız tok da ondan. Hayır dedi, yiyeceksiniz. Yemeğiz. Kalbasi Müslüman oldunuz dedi. Ben müşrikim diye benim kestiğimi yemiyorsunuz. Evet ne olacak dediler, Müslüman olduk dediler. Utanmıyor musun dediler. Böyle bir peygamberci cişan zahir olmuş. Rahmet bütün beşere. Kâfire, münafıka, mecusiye, budiste, Hristiyana ya hepsine rahmet. Kafirin bulduğu bir yudum su, Allah'sın bulduğu bir yük, lokma ekmek Hazreti Muhammed hürmetine ya sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşaman da öyle. Ben aka nullahü azime hüm ben derim. Sen onun nasıl olduğu mütecessis etmeyeceğim diyor Hazreti Allah. Rahmet, rahmetel lil alemin çünkü bir tokat eniştesine vurdu. Kız kardeşi jörne düştü. Kesecek eniştesine. O kurtarmaya çalışıyor. Bir de kardeşini vurdu. On da yıkıldı. "Yara etti. İkisi keseyim hemen sonra gideyim Muhammed'i keseyim." Tam kılcı olacak. O anda talim etti. Suri iceli veyi kadın Nisan'a getirdi. Müslüman ne yapabilir ölürken? Müslüman ölürken ne yapar? Soruyorum. Allah. La ilahe illallah der. Allah der. Kur'an oku. Kafir de putunu çıkarır. Niye tabi olursa onu yapan? Kime Allah'a küfür eder? Kime ceza eden kaçmaya çalışır? Halbuki ölüm yetişir. Başladı okumaya. Ta ha me enzelna aleike'l-kur'ane teşka illa tezkirellen er rahmanu deyince, Ömer başladı de kılıç durdu. Bu okuduğun şey nedir dedi? Hazreti Peygamberin Resul-i Ekrem'in taraf-ı ilahiden nâci olan Kur'an bu dedi. Ben dedi Muhammed çok dinledim böyle bu böyle değil de okudu. Anlamıyordu. Hidayet yoktu. Anlamıyordu Hazreti Ömer. Dua ile hidayete erince başa da anlamaya ayetleri. Başa da ağlamaya dedi ki peki gitsek. acaba benim Muhammed dinine kabul kapı... elbette. O kapı açık. Daha yerden semaya kadar açık. Her herkese açık. Allah diyen gelsin diyor. Allah. Ne mecusi olması, ne Yahudi olması, ne Hristiyan olması onun İslam'a girmesine mani. Herkesi çağırıyor. Gel diyor daima. Kur'an genç ve dinç. Hz. Muhammed çağırıyor. Gel. Allah. Allah. <gülüyor> Allah. Rabbinin magfretine koş diyor Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem. Çağırıyor Allah'a çağırıyor. Allah. Münadiyen yunadil iman. İmanı, imanı nida ediyor, çağırıyor. imana çağırıyor. Berabercikler gözücü gördü, Ömer'in geldiğini haber Peygamber verdi. Ya Resulullah Ömer geliyor, üzerine kılıçları, kılıcı falan var. Efendimiz Tebessüm yolluyorlar. Çünkü Cebrail gelmiş, peygambere haber vermişti. Bırakın Ömer de imana geliyor dedi. Aman Ya Resulallah, Ömer'e gömülmez. Dedi, bırak Ömer imana geliyor. Geldi, huzuru saadet, Efendimiz'e ekberine kapandı. Ya Resulallah, beni kabul edecek misiniz? Elbette, Allah kimi kabul etmezsin. 80 sene ene rabbü kümel ala diyen Firavun bir kere sübhane rabbiyel aladiy seydi Allah onu da kabul ederdi. 80 sene sübhane rabbiyel aladi demedi. Ene rabbü kümel ala diyen Firavun bir kere sübhane rabbiyel aladi se Allah onu da kabul ederdi. Kaç kişi oldu dedi sordu Hz. Ömer. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah tasdik 40. 40 la tane tamam oldu. Aa. Ya Resulullah hemen ayağa kalktı. Biz böyle gizli ibadet mi yapacağız? Tullah müşrikler elinde mi kalacak? Yürüyün gidelim Kabe'ye orada ibadet edelim biz de. Aşkar olarak. Dua kabul olmuştu. Allah Resulullah'ın duası reddeder miydi? Elbette kabul edecek. Onun için müjde sana mümin. Senin ve bir hakkında da Resulullah'ın duası var. Bize kardeşim demiş. Eshabı demişler ki ya Resulallah biz senin kardeşin değil miyiz? Hayır. Siz benim eshabımsınız. Benden sonra gelip Beni görmeden bana iman benim kardeşimdir. Onlara selam olsun demiş. Allah! Ey müminler istiyorsanız resul Ekrem'le beraber olmak ki beraberdir. Peygamberi seviniz ve Resulullah'ın sünnetlere hırmet ediniz. Ve ittibai Muhammed'iniz ki iki cihanda aziz olasınız. ve yedi ilahide aleyhisselam.